Evet devam ediyoruz değerli dinleyiciler, İslam'dan hayata ölçüler bendeniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla konuşuyoruz, sohbet ediyoruz, kitaplara imanı konuşuyoruz, Kur'an'la alakamızı konuşuyoruz, Kur'an'la alakamızdaki problemli alanları konuşuyoruz, bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz çünkü yani Kur'an nedir diye sorulduğunda hayat kitabımız diyoruz demek demesine diyoruz. E, evet işte ama hepimizde hocam biraz önceki bölümde yani duvarda asılı olan e, Mushaf değildir kitaplara iman ona iman demek değildir hayatımızı Allah'ın ölçülerini ne kadar taşıyoruz e, sorusunun cevabıdır. E, o zaman Biraz hayatımıza baktığımızda Hocam da ifade etti %40'lar mı kalıyor <gülüyor> Kur'an'ın Biçimlendirdiği %10'lar mı %100'ler mi Yani aslında hocam e, Bu noktada Daha iyimser e, Değerlendirmelerde bulundu Yani var Kur'an'a e, iman elhamdülillah. Bizde elhamdülillah. elhamdülillah Ben de ona katılıyorum Yani o duvardaki Mustafa bağlılık bile aslında Bir içini gösterge. ha, göstergedir. Evet, i̇çini evet. ne kadar hayatımıza yansıtıyoruz ama hocam yani zihniyet planında problemlerimiz var mı? Hayatımıza Kur'an'ı taşıma noktasında e, neler bizi engelliyor? E, yani zaman zaman Kur'an da ona işaret ediyor. Biraz önce yani ehli kitabın e, kitapla ilişkisindeki problemlere de temas ettik Aslında onlar da insanın bir anlamda zaafını sergiliyor değil mi hocam Yani kitapla ilişkide Allah'ın bildirdiği ölçülerle ilişkide zihni zaaflarını belirliyor Bizim kitapla ilişkimizdeki şöyle hayata da baktığımızda Müslüman bir toplumun e, Müslüman insanların hayatına da baktığımızda Neleri problem görüyorsunuz Yani bir tür şöyle Doktorluk da yapalım Değil mi yani siz bir Hocasınız kürsü hocasısınız Yani konuşmalarınızı insanımızdaki bu zaafları Gidermeye yönelik de Hazırlıyorsunuz neler var zaaflarımız Şimdi üstadım Bir hakikati bilmek lazım Biz bu dünyada tek değiliz evet. Rabbimiz Babamızla iblisi aynı anda Dünyaya gönderdi <gülüyor> Evet yani bir şirket işletiyoruz biz Burada evet. şirketin yarısı iblisin. Evet. Bu hayat kuralı evet. batılın Tarafını alabilirse yani Hayır yani arazinin yarısı Onun zaten <gülüyor> Tecavüz ediyor bizim tarlaların tamamını alıyor Bazen evet. bazen biz onu Bedir'de işte Uhud'da işte Öbür tarafa atıyoruz arazilerine evet. Ama Rabbimiz bu Alanı babamız Ve iblise Adem aleyhisselamla iblisi İhbita ba'dukum li ba'din adu. İnin beraber orada bir mücadele Ama mücadele edice. Mücadele ba'dukum li ba'din düşman yani. Dolayısıyla biz burada yalnız değiliz. Evet. Yani Allah Rabbimiz bizi gönderdi. Peşimizden peygamberi gönderdi. Bir de kitap verdi bize. Melekler de sizi kontrol ediyor dedi. Bu tarlanın yarısı böyle. Evet. Karşı taraftakine de serbestsin. Evet. Kandırabildiğin senin olsun dedi. <gülüyor> evet. Tırnağınla, hatta Kur'an ayeti ne mi? kadar evet, güzel? Evet. Tırnaklarınla koparal onları dedi. Evet. Şimdi dolayısıyla evladına malına ortak olabilirsin. Yani hatta çok daha enteresan. Damarlarımda dolaşıp kan gibi olma Allah, kudreti Allah, verdi Allah, ona. Allah. Evet, evet. Yani biz önce bunu Yalnız bilmemiz değil, lazım. Evet. Yani milyonlarca musafı bir eve yığıp bir çocuğu da musafların ortasına koyuyorsun. Ama Kur'an-ı Kerim'i aşı yapıp çocuğun kanına koyamıyorsun. Şeytansa kanda dolaşıyor. Evet. Biz bu dünyada tek değiliz. Evet. Bu bir. İblis bizimle beraber yani. Evet. Şeytan Aleyhisselam. İki, iblis tecrübe açısından ve imkanlar açısından bizden çok güçlü. Bizim bir Allah'ımız var başka bir şeyimiz yok bu dünyada bir garibiz Allah yeter <gülüyor> Yeter de Ona, yeter de, sığına, onun da, onun ona sığınmayı bileni koruyor, bileni koruyor evet. Ancak muhlis kullarımı koruyacağım ben gerisini evet, korumayacağım evet. diyor mi, evet. Dolayısıyla Sen onlara ama öyle de şey var değil mi hocam Sen onlara tesir edemezsin Muhlislere yani, Muhlislere tesir edemezsin Paradan benim. vazgeçip gelemeyen ...örften, çevre baskısından vazgeçip gelemeyeni salıyor Allah bu sefer. Evet. Dolayısıyla bizim Rabbimizden başka kimsemiz yok. Evet. Teknik imkanımız yok. Çok yani Büyük bir mücadele alanı. Çok büyük bir alan. Bir Allah'ımız var ama Allah da e, mesela sadece Türkleri korurum demiyor... Yani evet. Sultan Fatih'in çocukları garantili demiyor. demiyor. Gelin göreyim sizi diyor. Kapısına sığınanı kabul ediyor. Evet. E kapı... insan olmak bir imtihana soyunmak. Yani demek. kapısına evet. sığınanın da elinde para olmasını istiyor. Yani yürek para dolu, paradan vazgeçememiş, evetten vazgeçememiş ben sana geleyim ya Rabbi. E bu giriş... Gelemez. Bunlarla içeri girilmiyor. Zaten oraları şeytan almış. Değil mi? Ya şeytana ait şeylerle Dijital bir alandan içeri girmeye çalışıyorsun Sinyaller veriyor bu içeri girmesi Sakıncalık onun diyor evet, Şimdi çünkü... biz yalnız değiliz Şeytanla evet. beraberiz İkinci önemli noktamız Şeytan bunca tecrübesiyle Birimizin kolundan tutup Gel bugün namaz kılma demiyor Demiyor evet. Yahut da İslam'ı devlet olarak Nizam olarak istemeyin Kalsın İslam demiyor evet. Ne yapıyor 1400 senedir Kur'an zordur Ayn harfını çıkaramazsınız diyor. Evet. Alt yapımızla oynuyor. Evet. Kur'an bizim kitaba imanımız, alt yapımız. Evet. Bunun için çocuğun bilgisayarda öğrendiği herhangi bir yarış programlarından bir tanesi... ...Kur'an alfabesinden 10 defa daha zordur. Tabii ki. 10 defa daha zordur. Evet. Yani ben çocuklar görüyorum mesaj yazıyorlar... ...benim telefonumda ben mesaj yazmıyorum... ...o düzeye düşmeyeyim diyorum... <gülüyor> ee, ...genelde çocuğa veriyorum... ...ben söylerken kelime bitmiş bakıyorum... ...ben harfin yerini ararken... o yazmış bitirmiş... Yarmış, bitirmiş. ...kaş göz işaretiyle 150 karakter yazıp bitiriyor... ...yazdım diyor... Evet. ...Kur'an-ı Kerim'in alfabesi... ...50-60 dakikada öğrenilecek bir alfabedir... Evet. ...ona gelince bakıyorsun... ...terler, soğuk sular akıyor vücudundan... ...neden? Çünkü Kur'an... ...iman etmeyin bu Kur'an'a... ...siz de Tevrat gibi tahrif edin bunu demiyor... ...demiyor şeytan... Evet. ...çevresini daraltıyor... Evet. ...altını zorlaştırıyor... ...sen H harfi yapamazsın... ...Türkçede yok bu harf diyor... Evet. ...zor diyor... ...hocalar sopalı diyor... Evet. ...oku oku bitmiyor diyor... Evet. ...dolayısıyla bizim... ...Kur'an'ımızın... ...elimizde... ...kitaba iman... ...düzeyinde bulunmaması... Hmm. Şeytanın batıl adına yaptığı mücadeleden kaynaklanıyor Kimseye Kur'an'ı terk edin demiyor Ama hanımlara diyor ki Allah bu kadar güzel yarattı seni Giydiğin çula bak diyor Evet Ne yapıyor Nur suresini çökertiyor kadının gözünde Evet çok ilginç evet Ne yapıyor Ama filan alemin kadını bak ne kadar güzel Filan alemin kızından iyi mi bileceğin diyor Hımm Filan alimin de ailesinde ozafeti bulunduğu için e bu da caiz olması lazım diyor. Evet. Ne yapıyor? O bir yol buldu kendine göre. Yani dinde. Trilyonlarca litre suyun bulunduğu bir barajda bir çivi girecek kadar bir delik açıyor. Oradan sızsın su. Canım ne olacak diyoruz. Bir sene sonra gelip bakıyoruz ki o çivi kadar delik kol kadar olmuş. Evet. Değirmen çevirecek Boşalmaya kadar su sızıyormuş. Evet. Bir kere o beton su sızdırmaya başladı mı çatlıyor bir yerinden. Evet. Ondan sonra geliyor işte hilafete ne gerek var diyor. Mühim olan diyor Allah'a kul olacaksın. Hilafet sembolik bir değerdir diyor. Evet. E olsun diyor. Hilafeti kaldırttırıyor. E hacce zenginler gitsin, yaşlanınca gitsin diyor. Öz olarak Allah'ın kitabı Kur'an'da bir harf niteliğinde de olsa bulunan bir şeydeki her zafiyet 300 sene önce bile çıktıysa bugünkü iman zafiyetinin temelidir aslında Evet. Kur'an-ı Kerim'de hatırlar mısınız bir ayet-i cillede allah Teala e, yani bir sulama hadisesini ashab-ı kiramla işte ensarla diğer bir sahabe arasında bir sulama olayı oluyor da sonra o olayın yorumunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapıyor böyle olsun böyle olsun da, sonra ayet ne diyor onlar yüzde yüz sana teslim olup içlerinde de hiçbir sıkıntı kalmadıkça senin hükmüne karşı Hiçbir sıkıntı kalmadıkça göğüslerinde kalmadı. evet, evet. iman etmiş olmayacaklar diyor evet. Çünkü sen bu üçtür dediğin bir yerde peygamber olarak Üç madem üç üç diyen birisi aslında üç onda beşti bu diye bir tereddüt varsa 20 sene sonra Kur'an'ın duvarında bir çatlak olacağı için bu evet. hele ilk nesilde. Evet. iman İman evet. davasında sıfıra en yakın noktadaki bir eksikliği bile kabul etmiyor Allah Teala. Evet. Onun için biz hani hele bir namaz kılsın, namazı bir sağlam olsun. Ramazanda doğrucu olsun diyoruz ya. Evet. Allah Teala ise yüz sorunsuz, sıfır kolesterollü kalp istiyor. Evet. Kanda Kanda bir herhangi yağlanma olmayacak. Para yağlanması, şehvet yağlanması yani imanı yağlı, sorumlu haline getiriyorsa artık olmayacak. Saf kan akacak damarlarda istiyor allah Teala. Yani burada tekrar özetleyeyim. Biz bu fani dünyada Rabbimize kulluk yapmak için geldik ama gönderildik. Yalnız değiliz. Hocam Üçlü burada şu tabii şu çıkabilir. Yani kör şeytan hep senin yüzünden. Yani biz bu hallere düşüyoruz gibi. Ya bu da bir hani Mustadaf zayıf düşürülmüş. Ne yapalım? Şeytan galip geldi bize, zayıf düştük. Ya böyle bir savunmayı herhalde haklı kılmayacak. Yani Asla. Evet, ona geri gelecek anlamına. Evet tabii. Yani kimse. Ee, kış günü çok çok soğuktu. Benim ne kabahatim var. Ben atletle çıktım ama çok soğuktu dışarısı diyebiliyor mu kimse? Evet. Yani kış kış olduğunu herkes biliyor. Evet. Kur'an-ı Kerim ne buyuruyor? Kıyamet günü Allah Teala'nın kullarına söyleceği "Ben size şeytanın, iblisin düşmanınız olduğunu söylemedim mi?" Evet. Size evet. benim ile ilgili haberlerim gelmedi mi? Gelmedi mi? Gelmedi mi? Evet. Yani bu sorulacak insana. Dolayısıyla bizim kendi savunma setlerini oluşturacaktın. Yani şeytanın güc gücüne karşı e, bizim o güçlüydü şeklinde bir Mutlak şeyimiz. Mutlak mağlubiyet o. söz Az, konusu. Kabul değil... kabul edemey. Evet, evet. Yani benim zaten kulluğum sorun burada üstadım. Şimdi Kesinlikle. yani biz namaz kılmaktan ibaret zannediyoruz ya. Evet. Ama niye Allah ısrarla camiye muhakkak gidin hele haftada bir defa gitmezseniz Müslümanlığınız olmaz niye emrediyor bunu düşünmüyoruz yani bir haftada bir kere gitmezseniz yani Cuma'ya Bu sefer mi? mezarlık seç diyor kendine <gülüyor> diyor Müslüman <yani. gülüyor> evet, evet. nasıl ölürse ölsün diye hadis var ya evet. kalbi mühürleniyor ondan evet. anlıyoruz evet. ki yani mezarlık tercihin bile söz konusu oluyor üç defa Cuma'ya gitmedin mi? Evet. Niye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Camiye sabah namazına gelmeyenlerin Evini yakayım istiyorum diyor ya ne kadar Çünkü günlük dezenfekteye girmiyor Evet çok önemli Günlük e, antibiyotiğini alıyorsun Camide evet, Çünkü evet. şimdiki gibi öyle hadi eyvallah diye imama el sallayıp gitmiyorsun bir ayet okuyor imam evet. Namazda şu zam süreyi okudum Allah böyle buyurdu diyor Efendi. Senin e, biraz yani, şu dükkanına şu haram sokma. Şöyle söyleyelim hocam, hemen araya gir. Yani imam bunu söylesin diyorsunuz. Değil mi? Yani imamlık budur diyor. İmamlılık budur diyorsunuz. Yani hiç olmazsa okuduğu namazda okuduğu zammı surenin manasını üç kelimeyle izah etsin cemaat. Etsin. Değil mi? Bir o dezenfekteye katkıda bulunsun yani. Diyelim onu yapmasın desin ki müminler e 10 senedir bu camide 20 tane'den fazla çocuk gelmedi. Gelirken birer çocuk getirin desin. Kesin, yani bir evet. çocuğun kolundan tutun. Dönerken çocuğu bakkala götür. Bir evet. şey ya, İmam bu Adıyosun evet. İmam önden götürecek. Evet. Yani devam edelim hocam. <gülüyor> Şimdi bizim e, iblise karşı mağlup diye bir şeyimiz yok. Alınmış tedbirler var iblise evet. karşı, şeytana karşı. Evet. Cemaat mesela bunlardan bir tanesi. oruç, evet. bunlardan bir tanesi. E niye ee, teheccüd ibadeti peygamberler düzeyinde bir ibadet olarak anımsatılıyor? Yani gündüzün atmosferinde tefekkür vakti yok. Ayda bir defa da olsa bir gece kalk. Şöyle bir Rabbinle baş başa kal. Bir nefis muhasebesi yap. Evet. Kendini bir sorgula. Mesela bizim mal sevgimize karşı sadaka coşkusu. Konuyor Yani şeytan karşımızda güçlü ama biz şeytanla mücadele kapasitesinde yaratıldık. Evet, Bu kapasiteyi evet. kullanıp kullanmamak bizim imtihanımız. Biz mümin olmayı evet. sadece hacca gitmek evet. sadece namaz kılmak olarak daralttığımız için şeytanla mücadele zor oluyor. Hacca gidiyorsun. ...giderken milli takım uğurlanır gibi... ...uğurlanıyorsun sen havaalanında... ...haç oradan şeytanın ablukası altına giriyor bir defa. Evet. Yani... ...gizli gizli gidilmesi gerekir hacca. Evet. Kimse bilmesin... ...döndüğünde bir iki sene sonra... ...ya sen geçen sene bayramda neredeydin... İşte belki yoktuk buralarda gibi... ...gitmek gerekiyor. Evet. Yani İsviçre'ye tatile giderken gizliyorsun da ...hacca giderken niye... Ee, neredeyse evet. gazetelere ilan verilecektir Filan Müslüman hacca gidiyor Kamuoyuna duyurulur evet, Yani rüya şeyi girer ee, içine, şeytan oradan Bir de girer. zaten e, telefon şirketleri Oradan 24 saat bağlantı halinde ol Canlı yayın yap Canlı haç yayını yap Arafat'tayız şu anda şuraya evet, gittik evet. Allah mahşer provası yap Baş başa kalalım seninle diyor Biz canlı yayınla İstanbul'a devam ettiriyoruz ee, Mahşer yani, provamızı Böylece şeytana karşı bir haç kozumuz vardı Onu oynayamıyoruz Hocam belki şu da var bilmiyorum Belki insanlar hani şeytanın Varlığını Hay aksi şeytan şu bu gibi Kabul ediyorlar da Yani bunun bir insanla Böyle bir düşmanlık ilişkisi içerisinde Yaratılışın Ta merkezinde insanın Dünya imtihanının Merkezinde yer almış bir güç olduğunu yani gündeminde tutmuyor insanlar. Üstadım evet. isterseniz şöyle bir benzetelim. Yani ölüm diye bir korkusu evet. olmayan var mı çocuk dahil? Yok Üç, beş yaş hariç. Yoktur ama. Ama evet. hepimiz hep evet. yaşayacak gibi. Evet, evet öyle ediyoruz. öyle. Şeytan da var. Ve ölümden daha bela bir şey var. Ölüm hiç olmasın şehitlik ihtimali olan bir evet, evet. yani sevap kazanıp iyi ölebilir bir insan evet. yani hastalanırsın günahların ya mağduru ölüm tabii olur. ölüm olur yani ölüm tabii evet. yani ama şeytan eğer ölüm gibi bir düşman olduğu halde ölüme karşı sürekli teyakkuzda oluyoruz kazaya karşı tedbir alıyoruz da şeytanı ölüm gibi tedbir alınması gereken bir şey görmüyorsa kabahat bizde. Evet. Yani evimize elektrik hattının Döşendiğinden dolayı elektrik idaresi Sorumlu değil evet. çıplak kabloya tutmasaydın Sen evet. elektrik idaresi Kapına kadar elektrik getirmiş evet. Buzdolabını çalıştır diye sen kendin Buzdolabı gibi çalışacağım diye Elektrik kaplosunu tutarsan ölür gidersin Yani şeytanı yaratan Allah Bizi ansızın şeytanla Karşılaştırmamıştır evet. Hayatın gereği Bu şeytanla yaşamanızdır diyor bize evet. Kur'an'ı diyor akıl da Diyor bunu Evet yani e, Rabbimiz Şeytanın bulunduğu Bizim şeytanın Karşısında ona Koşacağımız bir güzergahı imtihan kulvarı olarak koymuştur evet. Bunu Allah Teala Kullarını aldatmadı Gizli bir düşman olarak gönderdi Evet görünmüyor ama gizli değil evet. Damarlarımızda dolaşabileceğini Peygamberi Aleyhisselatü Vesselam bize söylüyor Kur'an kaç ayetinde Onun üstün başarı gösterebileceği, üstün çıkabileceği noktalarını bize gösteriyor. Bu saklı bir düşman değil. Evet. Bizden gizli bir yerde evet. duruyor ama evet. saklı bir düşman değil. Evet. Ansın karşımıza çıkmadı. Ruhsatsız da değil. Elinde serfikası da var yani. Evet. Çalışabilirsin. Evet. Terörist değildir şeytan. Evet. Asi bir kuldur ama terörist değildir. Evet yani zorla silah da Yasaldır. Evet. yaptığı iş yasaldır yani tüm evet. yasa, yasal yasama etkisinden güç alıyor Allah'tan güç alıyor evet. ömrü kıyamete kadar bunun için uzatılmış evet. eline insan sayısı kadar kapasite vermiş o da çoğalıyor vesaire Mesela en basit misal benim peygamberim neyimdir benim hayat kılavuzumdur evet. bana mutluluk saadet yollarını göstermiştir evet. Kur'an ne diyor? Bir kadınla evlilik, bir erkeğin bir kadınla, bir kadının bir erkekle evliliği Allah'ın ayetlerinden büyük bir ayettir. Mucizedir. Evet. Güneş kadar büyük mucizedir ve huzurunuz sizin yuvanızdadır diyor. Evet. Şimdi bu ayeti Rum Suresi'nde biliyoruz biz. Evet. Peygamberim ne diyor Aleyhissalatu vesselam? Bakın diyor. Şeytan bu dünyada her işin kötüye gitmesini ister ama en çok kötüye gitmesini istediği şey aile huzurunuzdur diyor. Evet. Şeytan su üzerinde bir saltanatı vardır diyor. Orada her gün raporlar alır. Kim filan aileyi dağıttım derse en iyi başarılı işi sen yaptın der ona diyor. Allah Müslümde hadis-i şerif bu. Evet Allah. Sayyı hadis-i şerif. Hadis şerif. Şimdi bir Müslüman bu siz yani güneş kadar büyük bir mucizedir evliliğiniz. Sekine, mevette, rahme ...kadın sayesinde sağlanacaktır... ...ayetini okudu buna iman etti... Evet. ...peygamberi de dikkat et... ...bu büyük mucize şeytanın da... en ...ilgi alanına evet. giriyor... ha Aman, diye et, ...ikaz etti... Evet. ...sonra kalkıp da bu Müslüman... ...filanca büyü yaptı... ...filancalar işte muska yaptılar... ...yok işte... ...kayınanam girdi... ...kaynatam girdi diye bir mazereti Allah'ın önüne getiremez... Evet. ...çünkü... Bu mücevherin hırsız gücünün de yüksek olduğu ikazı yapıldı Müslüman'a. Evet. Yani bu yuvaya şeytanı sokma. Nişandan evet. itibaren sokma dendi. Evet, evet. O girecek muhakkak dikkat et dendi. Evet. Yani bu sadece Allah mutlu etsin demekle yetmez. Alet olmayın bunun ıvır evet, zıvırına dendi. Evet, evet. Şimdi bu kadar uyarıdan sonra bir Müslüman... ...e bizim... E, Eşimizi yani karımı veya kocamı şeytan aldattı da işte şöyle yaptı diyemeyiz. Evet. Şeytanın mesleği ve bu işten geçiniyor şeytan. O evet. da bu piyasadan bir şeyler kapmaya çalışıyor. <gülüyor> yani üstelik de fatura kesiyor. Evet. Yani evet. vergisini ödemediği iş yapmıyor. Evet. Vergisini de ödeyecek. E, vergi dönüşümünü de alıyor. Bizim yani ticari deyimlerimiz neyse hepsi geçerli iblis için. Yani o da üç tane kadını kandırayım, üç tane erkeği kandırayım. Altı kişinin huzuru bozulsun bugün. Altı kişinin huzuru bozulunca altı kişi sabah namazını afiyetle kılmayacak demektir. Ben hem namazdan kar ettim hem yuva dağıttım diye. O da eşantiyon dağıtıyor adamlarına. Ona göre tezler veriyor. Ona göre akademik günvanlar veriyor. Diyor evet, Peygamber evet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mesela adam geliyor filancayı sabaha kadar içki içittirdim diyor. Adı diyormuş ki ona şeytan bir iş mi yaptın canım git diyormuş. Filancayı namaz kıldırtmadım diyormuş bir iş mi yaptın diyormuş. Ben filancayı karısından ayırdım deyince ha Sen en iyisini yaptın dermiş Sahi, sahi hadis herif bu evet, Şimdi evet. bunu Müslüman biliyor Belki yüz defa dinlemiştir Ondan sonra evine gidiyor Mesela çocukları Nahoş bir hareket yapıyorlar Kalkıyor Kırk yıllık e, bir askeriyedeki Bir general gibi Benim sağlığımda nasıl yapılır böyle bir şey E senin peygamberin Daha ağır hakaretleri Toleransa karşı diyor, merhametle muamele ediyordu Sen güya eli sünnetsin Peygamberine bağlısın Niye sabırla karşılamıyorsun evet. Niye sabırla karşılamıyorsun e, Çok sinirlendirdiler beni İşte şeytan da o anı bekliyordu Kırmızı ışıktan yani senin, geçip geçmeyeceğini evet, bekliyordu evet, Yani evet. bunu bir örnek olarak Alkıdıyoruz evet, Kitaplara evet. imanı konuşuyoruz üstadım Tabii, ama evet. Kitaplara iman Bizim sabaha kadar huzurlu evlerde bulunmamızı emrediyor evet. Akşama kadar huzurlu bir ticaret yapmamızı emrediyor Camiye evet. gitmemizi emrediyor Şeytan bunun altını oyuyor evet. Biz şeytanın Kaldırın Müslümanların Kur'an'ını filan diyeceğini zannediyoruz Çok enteresan üstadım Müsaade ederseniz ona örnek vermek istiyorum Hani bir ara batıda bir ülkede Kur'an'a hakaret olmuştu evet, evet. Nasıl İslam yani aleminde evet. katliamlar oldu filan işte protestolar evçilikler evet. basıldı Emin olun abesleşti geldi bu. Neden? Çünkü Kur'an'ın indiği topraklarda da Kur'an'ın ahkamına ait aynı tepkiler oluyor da bir Allah kulu ses çıkarmıyor. Yani evet. altı oyulduğunda bir şey anlamıyorsan dışarıdan birisi Kur'an'ı Kerim'i yaktım deyince Kur'an gitti düşünüyorsan biz portakalın kabuğunu içi gibi görüyoruz demektir. Evet. evet. Yani evet o kafirin ya başı belki esirin, o bir ayrı bir konu. Ayrı bir, bir ama, konu. Ayrı bir konu. Keşke hatta... burada iç sorun olmadan olduğunda tepki gösterseydik. Bir zaaf oydu zaten. Yani şöyle bir şey burada zaten zaman ona geliyorum hep hocam. Yani bu içimizin boşalmasının farkında mı değiliz? Yani biraz. Evet. Yani biraz. farkında değiliz. Şeytanın bu işleri yaptığının Ve bizim Kur'an'la aramıza Mesafe koyduğunun farkında değiliz Yani Siz şimdi çok önemli bir şey söylüyorsunuz Yani e, Yani Kur'an'la Aramıza giren her mesafe Danimarka'da yakılan Kur'an yani Yani şeytan Şeytana verilmiş bir alandır Değil mi? Evet Kendi hayatımızda Kur'an'la aramıza giren her mesafe Her yaşamadığımız şey Şeytanın Şeytan için artı bizim için eksi Bizim için eksi e e Diye şey yapıyorsunuz Ya yani Çok önemli Vaktimiz varsa bir çok hoca Az bir zamanımız kaldı yani Nasrettin hocanın köyüne Papaz gelmiş bir gün evet. Çıkarın karşıma bir Müslüman hoca da işte Onu göstereceğim Düello evet. yapacağım demiş de Kimseyi çıkaramamışlar hocayı bulmuşlar Nasrettin hocayı O da işte tarlasından geliyormuş e, nihayetinde hoca e, Karşılaşmış ne istiyorsun sen demiş Düğülle yapacak adam istiyorum demiş Ne demiş hangimizin dini daha üstün Onu ölçeceğim Sen beni bekle burada demiş Bu da tarlasından geliyor ya Hoca gidecek evde üstünü değiştirip Hoca kıyafetini giyip gelecek bekliyor Övlü olmuş ikindi olmuş akşam olmuş Hoca uyumuş evde işine gücüne bakmış Sonra akşama yakın Hani hocanız korktu gelmiyor demiş papaz Gidin haber salın demişler. Gitmiş demişler ki hoca diyorlar ki e, papaz diyor ki e, korktu mu gelmiyor mu ben onu burada bekliyorum niye gelmiyor. Hoca demiş ki o hala orada mı bekliyor demiş. Evet. <gülüyor> yani e, aldatıldığını papaza işaretmiş etmiş. Hı hı. Biz hala yani okullarımızda, çocuklarımızın yüreğinde, ticaretimizde, aile hayatımızda Kur'an'ın hakamı sinmiş Danimarka'da musaf yakılmasını mı bekliyoruz bize evet. yani? Bir evet. hoca olsa bize bu espriyi yapardı evet. herhalde. Evet. Onun için yani Kur'an-ı Kerim'in içinin doluluğu yazılı kitabından önemlidir. Evet. Her ne kadar yazılı kitabını da mukaddes kabul ediyoruz. Çünkü ashab-ı kiram Kur'an'ın Ruhaniyetini gördüler kendisini göremediler evet. Yazılı musaf göremeden Göremedim, Hamza mesela hiç evet. Kur'an nedir Görmeden gitti evet, Ama Hamza, evet. Şehitlerin efendisi, efendisi olarak gitti evet. Allah a. Yani İslam Hamza'da zirveleşti evet. Eline hiçbir zaman Kur'an almadı evet. Asla almadı evet. Evet. Musaf haline gelmesi çok sonradır, Yani Bizim evet. kütüphanelerimizi süsleyen Değer evet. Ashabı ı kiramın görmediği şeydir Evet ama onlar Kur'an'la doluydu Kur'an'la doluydular bizde Gül baskılı işte Gül kokulu musaflar büyük boy Küçük boy cami boyu Boy boy musaflar Ama ticarette yok evet. Ticarette yok düğünde Ayrı bir köşede Ailede. duruyor Ailede zaten çevrene istiyorsa Öyle oluyor evet, evet. Bu nedenle en baştaki söze Tekrar dönelim isterseniz kitaba imanla ne kastediyoruz biz Evet Hayatı kitaba teslim etmek mi? Kütüphanedeki bir ciltli kitaba iman etmek mi? Evet. Hocam çok teşekkür ederim. Tabii. Süremiz doldu haftaya. İnşallah bu mevzuya biraz daha devam edelim. İnşallah. Yani Kur'an-ı Kerim'e biraz daha içine girerek. Yani nasıl bir Müslüman inşa eder Kur'an-ı Kerim? Ee, onu biraz konuşalım İnşallah. diye düşünüyorum. Ee, evet değerli dinleyiciler Muhterem Nurettin Yıldız Hocam'la İslam'dan hayata ölçüleri konuştuk ee, Kitaba imanı konuştuk İman esaslarını konuşmaya devam edeceğiz Kur'an'la, Peygamberimizle, Peygamberlere imanla Meleklere, ahirete, kadere imanla devam edeceğiz Haftaya yeniden birlikte olmak dileğiyle Hayırlı günler diliyoruz efendim İnşallah.